O yüz sene önce bu memleketlerde efendim, e, Yahudilerden İslam'a iktidar hareketleri başladı. Artık İslam'a girme gibi bir akım söz konusu oldu. O zaman Teodor, e, e, Teodor Hazl, İsrail'in şey, Kur'an e, adam, e, bir, The Ghetto diye bir kitap yazdı. Bu adam bu kitapla asimilasyon durdurdu. Ve e, İslam'a geçiş süreci bitti artık. Adam yazıyor, ondan sonra asimilasyon durduruyor. Benim elimde Kur'an var, hadisi var, bir şeye yok. Okuyan kim, bakan kim, eden kim? Onun için boşuna rüya görmeyelim. Her şeyin bir denklemi vardır, her şeyin bir matematiksel boyutu vardır. Bu varsa, artı bu da varsa, artı bu da varsa eşittir, budur. <gülüyor> Mama bana Kuddize Sirru buyuruyor. Bir sohbete gitmek, bir ilim meclisine gitmek diyor. 40 kere 40 gün cilahaneye girip de orada kulluk yapmaktan çok daha üstündür diyor. Ben girelim evin bir köşesine veya köye giderim. Ne bileyim işte bir inzivaya çekilirim. Şunu yaparım veya bir cilahane bulurum, oraya girerim. Tarikat dersimiz, zikir, fikir vesaire, murakabe, Kur'an, muran vesaire. Ben böyle diye karışmıyorum artık vesaire. Ama Rabban diyor ki bir ilim sohbetinde bulunma ki amaçsa ama uzun bir ilim sohbetinde bulunma kırk kere kırk 40 kırk kere kırk gün inzivaya çekilmekten çok daha üstündür. Bu işe bakan kim şimdi? Çok yanlış tercihler var. Çok yanlış tercihler var. Şu an hiçbiriniz belki şu halınıza oturmuyorsunuz siz. Şu an hepiniz meleklerin kanatları oturuyorsunuz. Resul Eklif Sağol Salafı'yı şurada oturduğun anı çile ve zamatıra görme öbür taraftan basıyorlar ne haber? Haa buldun buldun diyor Rabbani bulamadın ne yapacaksın diyor. Bir matematiksel denklem koyuyor. Diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu devam edeceksin diyor. Tamam mı? Peki ne olacak öyleyse? Bir buna diyor ki zikir diyor sen zakirsin diyor. Hani zikredensin. Allah meşgul zikri onlandır diyor. Peki sen zikrediyor musun? Zikrediyorsun. Sürekli sevdiğim ve sevgimin adını söyleye, söyleye, söyleye, söyleye, söyle. baş işin zahir ne yapıyor? Oraya dikkat çekmek istiyorum. Adını söyleye, söyleye, söyleye, söyleye, söyleye, söyleye, söyleye, söyleye. Ona karşı asil bir mahabbetini veriyor. Mesela Avrupa, Avrupa, Avrupa. Oturken Avrupa konuşuyor, kalkken Avrupa, Avrupa, Avrupa, Avrupa, Avrupa. Ne oluyor işin bak? Bir sosyal değişim yaşıyoruz şu an. Avrupa'ya karşı, Amerika karşı asır bir sevgi söz konusu oluyor. E peki bu sevgi ne yapacak bir marabbanin? Bu sevgi öyle bir noktaya dayanacak ki ardından ubudiyeti getirecek diyor. Şimdi modern eğitim psikolojileri, şunlar bunlar vesaire. Al sana Allah moderni moderni işte diyor. Ubudiyeti getirecekler diyor. Ne o peki? Emret sevgilim, emret Allah'ım. Ne istiyorsun? Söyle Allah. Anda da yarına getireceğim. O onu tetikliyor, o onu te tetikliyor. Zikir, muhabbet tetikliyor. Muhabbet, ubudide tetikliyor. O noktaya geldikten sonra bir daha he hep emret yapayım, emret yapayım, emret yapayım. Şeriatın hiçbir şeyi artık sana bir yük ve kamburla gelmiyor. Gelmiyor. Yahu Sultan Selimhan öyle buyuruyor divanında. Allah'ım bana emret diyor. Şeriatı diyor dokuzuncu fele, şeriatın sancağının dokuzuncu fele dikilmesi gerekiyorsa oraya dikeyim Allah'ım diyor. Bu duygun altında peki bunlar yatıyor. Yoksa böyle militen var ne bileyim işte bir, bir çıkış vesaire attı tuttu işte tuttu gibi falan öyle değil. Bunu söyleyen duyguların bir analizini yaptığımız zaman altında bunlar yatıyor. Kendisi halvetiydi. Yani yükselişin bir takım matematiksel etmenin boyutu vardır. İster maddi planda olsun, ister manevi planda olsun. Önce bunların tıkkılması lazım. Kaldı ki Marabbani bunu diyor ki, eğer diyor ilim, eğer yoksa ortalıklı diyor. O zaman diyor bu yola başvurun diyor. bir başka bir manevi ile gerçekleştirin diyor. Ne zikrullah. Ama sen hem ilmimi yaparım hem zikrimi yaparsan sen o zaman ohooo evlâ bitirik hayli hayli işi bitirsin Allah'ın izniyle